Bismillahirrahmanirrahim. Sureyi Enbiya'nın 36 altıncı otuz bir otuz bu ya. biraz pazarlı burada. var da onun için e, biraz ağır bir afakat işin yani Milyon kaşığa bir mevzu. Enbiya yani, peygamberler birkenlerin çoğulu göklerde göklerle yer bitişik bir halde iler. Nasıl yalan söylüyorsun tekrar dinlen ilim beraber ikisini beraber yürütün dinlen ilim beraber yürütek. Ne bir ne bir arkadan ne bir şey kalmasın. Dinle ilim devam Bakın şurada okuyacağım şeyi, bugün <gülüyor> fizik dinliği, astronomiyi de söylüyor ve de söylüyor. Göklerle yer bitişik bir haldeyken, okuduk. tayin okuduk. Ha, Şöyle bir izah, bir madde halinde eczası ve eski değil olduğu için eczası gaz zerreleri şeklinde birbirine yapışırken. Ya daimler Biz onları birbirinden yarıp ayırdığımızı hani patlama oluyor ya şimdi işte falan diyorlar. Her bir şeyi de sudan yarattığımızı o küfür ve inkar Edenler görmediler. Allah inşallah edenler görmedi. Hala onlar bunlara nimetin icin mı? Şimdi burada yine bir şey var. Rahmetli bereket zade İsmail Hakkı Bey'in necaip ve kulaniye şu satırları sadeleştireden alıyoruz. Hasan Basri, ben onları tanıyorum. Öyle bir şey yapar. Görmedim ateolen ama burada şey var. İlmi araştırmalar. İlmi araştırmaların o geçmiş sonsuz zamanlara doğru götüren bir fikir. Şu büyük ecramın gökyüzünün, gökyüzünün isimler, ay, güneş, kıldızlar birbirinden ayrılışında bir kudretle yaratma elini apaçık görürsün. Şimdi dün kütüphaneyi böyle karıştırırken ağacından aldım ki de onu getiricem işte küçükçe. Dünyayı anlatır. Dünyayı anlatır. Görüyorsun. Hele hayatın kaynağı olan suda o yüce kudret ne kadar aşikardır. Suda İki türlü diriltme vardır. Demir suda iki türlü diriltme vardır. Birincisi, birinci diriltme, sürekli ve devamlı diriltme. sudaki diriltme. Kur'an'da açıklandığı üzere, ecramda ayrılış meydana gelmiş, yerle gök birbirinden ayrılmıştır. Tabi bu daha zaten isim alınmış. E, yerle gök de tabi, zaman, ezeli ebedi zamanlar, bunun için zaman etmek mümkün değil. Şimdi 3 milyar, 5 milyar senedir ama tahmin şeyler. Yer başlı başına şule saçan, ışık saçan, yani ateş var toparlıda saçan bir kıta olmuştur. O zaman kimya bilgilerinden veliti humuza, e e kimyasal tabirdir, Kimlere kızımız var, oksijen, oksijen dedikleri su maddesi kendisindeki hararetle, kendi bünyesindeki ısız var ya hararetle ağızdan tebahur ediyor, bağırlaşıyor. Hava boşluğunda tesadüf ettiği soğukluk, şimdi Dünyanın etrafında ateş olsun mesela verdi keçenede bir kutu Merkür dediğinde buz varmış. Merkürde buz var. Güneşi yanıyor. 400 derece haradi var. Buz var diye. Merkür kendi etrafında dönmüyorsun. Dünya genisliğine bir yüz di Güneş'e bakıyor. Ay bir bayne. Bir yüz Güneş'e bakıyor. Evet her so şey gördü. Güneş 88 milyon kilometre kilometrelik olan Merkür'de buz varmış. Arka tarafında yani burada da top ateşi halinde bulunan demek ki üst üst katmanlar soğuk. Soğuk onu suya çevirdikten sonra su ağırlığından dolayı yere gidiyordu. Bu tefiyet bu basit <gülüyor> tekrür edede tekrörüne Bütün yer yüzü su oldu. Sonra Bundan sonra karalar meydana geldi. E, belki tabi yüksek yerler kaldı. işte Allah teala. Hiç alçak yere su bastı. Baba. Nebatlar, hayvanlar ve bütün canlılar su, sudan zuhur etti. Niye? Burada hayat fiyat var. Yani şimdi bilmem o mesela bir eti böyle kapatın, bir hafta sonra et kurtlamış. Orada o kurt nereden gelmiş? Bakın yok. Ama kendi kenene Buradaki hayat böyle. Zuhreti. İşte bu birinci birliğin bir hayatı böyle başlıyor. Ki ayet kerimede yerin gökten ayrılmışı, birlikten sonra her şeyin su ile hayat bulduğunu zeki bulması buna işaret bu. Şimdi yerle gök diye tabi, yerle gök, yer, biz içinde olduğumuz için yer diyoruz. Yoksa diyelim bunu dedi, gök bir yer. Sen biz dünyadan baktığımız için bir yer diyoruz. Sürekli bir devamlı diriltmeye gelince, şimdi diriltme oldu fakat bu diriltlerin devamlı olması lazım. Gelince bu arzın her yerinde, her an doğan canlılarda, müşahide olmaktadır, görülmektedir. Buna da ve terri arda hamik eden feyize enzane aleyhe müettezzat ve râbet veri enfedin küll-i zevcin Behiç el suresi 5. ayetinde. elhas suresi burada var. Eh suresi. Şimdi, Ey insanlar, siz öldükten sonra tekrar dirilmekten herhangi bir şüphe içinde misiniz? Muhakkak ki biz sizi astığınızı, topraktan sonra onun zürriyetinin insan suyundan sonra katılaşmış bir kemikten daha Sonra da değerli belli bir çiğdem etten yarattık. Ve bunları size Kemal'i i Kudretimizi apaçık gösterelim diye yaptık. Ee, sizi dileyeceğimiz muayyen bir bakta kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak da çıkarıyoruz. Daha sonra da kuvvetinize Çağını, gençlik çağında eriminiz için büyütüyoruz. Kiminiz niniz öldürülüyor. Yani daha gençken ölüyor. Kiminiz devam ediyor. Kiminiz de evvelki bilgisinden sonra artık hiçbir şey bilmemek üzere ömrün en fena devresine gerisin geri yani yaşlandırıyoruz. Sen yeryüzünü kuru ve ölü görürsün. Fakat biz onun üstüne suyu yani yağmuru indirdiğimiz zaman o işte harekete gelmiştir, kabarmıştır. Her güzel çiftliğe nece ne var bitirmiştir. Şimdi burada suyun devamlı başta su neden getirir olsa bu devam ediyor. kelimesinde mesinde ayet içerisinde kıvremesiyle benzerlerine işaret buyurulmuştur. Bundan anlaşılıyor ki ister hayat aleminin tekvini, hayatiyetini devamının tekliği bu barışlıdır. tekvini ve nemilerin nebirleri, onun benzerlerini icat icadı zamandaki birinci diriltme olsun ister bu nevilerin bütün gün doğup büyüyen kelplerinde ve yüzlerinde tecrübüt eden tekrarlanan geritme olsun. Arzdan her canlının hayatı ancak suyredir. Hakikaten herhalde deniz kelime başlamış, göl kelime, deniz kelime başlamış, suyla başlamış. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde hak ve tekvinden bahsediyorum hak etmekten, yani yaratılıştan bahsedilir. Bunun hikmeti, yaratanın kudretine, ilmine, hikmetine deliller vermek, nazarları bundan imret almaya ve faalendirmeye yönelmek, Allah'a iman etmeye, salih amellerin bulunmaya inşaat erilmeli değil. öğretmek öğretmek, yoksa halk hak etmek. Bu da hak değil, değil. Yaratmak. Tekvin yaratılmış. Fiil, fiiliyet. Allah'a iman etmeye, salih amellerle bulunmaya inşa edemektir. Yoksa hak ve tekminin bufasal etrafı ve yüz suret ve maniyetini şer etmek maksut değildir, maksat o değildir. Yani yaratılışı anlamak değildir. Böyle bir hasen olduğunu bildirmek. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de ya, hakikatler ancak ibretler ve öğütler tarzında gösterilmiştir. Yani, ilmi tarafına pek gidilmemiş. Ancak bu böyle oldu, şöyle oldu diye bir öğretim şeklinde. Bunu ama sizde de öğrenin diyor. Kur'an'ın başka ayetlerinde. İlmi öğren diyor, bazı şeyleri de var, hadisler de vardır. İlim, müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursan al, ta Maçin'de bile olsa, maçın Çin. O zamana göre Çin, dünyanın bir tarafı, bir gün önce gidiyor. Dağlar, tepeler, çöller, ırmaklar ve bu arada insan şirketlerinden birden kurtulursan, maçına varasın. Bunun ki Kur'an hakikaten ancak ibretler ve öğütler tarzında göstermiştir. Asrımızda tekbin ilmi, yaratılış ilmi bilgilerin yaratılışa dair birçok hakikaten etmelerine rağmen asırlardan beri tilavet olunan tekbin ayetlerinden hiçbirinde bunlara aykırı bir şey görülmemiştir. Bidim ya, İslam dini ilmi şehvet etmez. İslam dini ilmin ta kendisidir. Her şey temas etmiş, her şeye. Ama araştırmasını bizduraklarmış. Her şey araştırılırsa, ooo, Kur'an-ı Kerim çirkin olurdu. Tek bir ilmi diyorlar ki, gökler ve yer boğazlarının sedimi cevva dedimin cevabı, gökyüzündeki hareketler. cev sema dünyanın etrafındaki semada olan hareketler. Cev-i semada olan yufkaca, yufkaca hafif, sise ve dumana denir. Şimdi eee la ben ortaokul çağlarımda dayı bütün kainatta esir denilen esir adı verilen çok hafif ince bir tabaka var. Esir böyle öğrendik. Ama benim sonra da öğrendiği hataşimiş işte kişiler bunu biraz daha değiştiriyor. mesela bu bu esir denen şey elektromanyetik dalgaları Geçilmiyordu. Ama sonradan, benim mesleğimle bir o. Ta şimdi hep günde oran 5 bir battık bir verici, link halinde dünyaya her şeyi bildiriyor. Demek ki esir de bu elektromanyetik dalgaları geçilmeyen bir şey değil. geçiriyor. Yani salınım halinde boş bu salınım, hava halinde bir madde değil esir. Ama elektromanyetik dalgaların yayılmasına mane olmuyor. Tekvir yeni diyorlar ki gökler ve yer bazıları hani, sevri sevdiği sema semada olan hareketler olan yufkacı sese ve dumana denir. Yani esir, esir edilmiş şey. Biz öyle öğrendik. Öğrettik. Ala kavrin yani herkesin kabul edebileceği bir fikir. Alakamın mutlaka dumanı ve sisi sise denir aynı şey. Kamus Arabi ihtiyacmesinden bu adam almış. Dedikleri de sise benzer bir maddeden nitelikler atılmıştı. Sis ama sis değil. Sis içinde su var falan o değil. Bu kendi halini bir, bir edilecek, midir, nedir, bunu bilemiyorum. O, onlardan da diğer kübdeler ayrılmıştır. O maddede ağır olanlar, kendi aralarını toplandığı hala işte, hala toplandı, parçalanma, bölüm oluyor, ayrılmıştır. Bu ayetten başka, Sümresi Evreti İbde Sema ve Heye Duhan'ın Fasriyat Suresi, Bakmayacağım, Fatır Suresi'nde var, Semavad-ı Berat, Eşşura'da var. Var yani birçok ayetlerde bu yaratılış anlatılıyor. Ve hepsi yaratılış anlatılıyor. Başka başka safhaları anlatılıyor. Yani hep aynı safhalar mevzubaz edilmiyor. Aynı aynı safhalar anlatılıyor. Şimdi tekrar Kur'an-ı Biz... Yani şu, şöyle bir şey daha var mı? Yeryüzünde onları, yani insanları, çalkalar diye sabit dağlar yarattık. Çalkalar, <gülüyor> onun bana yanlış bir şey vermişler, bilmiyorum. bilmiyorum diye. Fakat sabit dağların yaratıldığı malum. Aralarında bol bol yollar açtık, yani vadiler, nehirler açtık, ta ki maksatlarına ersinler. Nehirlerde efendim yükseklerden denize akıyorlar. Rahmet öyle. Yükseklerden denize, sen niye semada avutun gibi bir açıyorsun? Demek gökten gelen rahmeti alıp kendinde bekletmeden halka vermek. Biz yüzünü de korunmuş bir tavan gibi yaptık korunmuş bu tavan gibi. Şimdi herkeş ya gidiyorduz der güneş ay nasıl duruyor? Hadi nedenim var mı? Temas etmiş. Bir yerde birbirini çekerler iterler diyor. Çekse de duruyor <gülüyor> sabit, istese de duruyor sabit. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriciler, bu yani kafirler şöyle güneş günü güne, göklerin güneş gibi ay gibi diğer yıldızlar gibi alametlerindeki bunların hepsi sani alanın saniyetaller abi sani sani sanatkârı yaratan birbirine benzemeyen şeyler yaratan Allah'a mahsustur başka. Şey. Sani yaratan Tevdik varlığına, verilene, kemal-i kudretine, en yüksek derecedeki kudretine delalet etmektedir. Delildir bunlar. Benzavi ve medalet, kendi için Bakın Kur'an-ı Kerim'de as astronomi yer şimdi o size bir kitap e, söylemiş aldınız mı? Bir yani, kitap e, apa şey otik Kur'an dilete. Orada Kur'an-ı Kerim bu Fransız doktor ama Müslüman olmuş, Mekke'ye gitmiş. Arapça öğrenmiş. Ve diyor ki bizden evvelki Kur'an kepsil eden nefeslerini alır. Gazı olsun. Bize yol gösterdiler kendi bildiklerine kadar. Kur'an'ı ee, anlatmışlar bize. Ama bir insan bilgisi ne kadar olabilir. Değil mi? Her şeyi parmak basamazsın. İlim sonsuz der ya ben doktorum diyor. Bayağı doktoru. Doktor, doktor. ben doktorum diyor. Ben Kur'an-ı Kerim doktorlukla ilgili olan ayetlerini o nedenle ayet bilirebilirim. Haklıdır der. Bir fizikçi. Fizik, ben ben diye tıpla ilgili ayetleri şey dedim ya tefsir eden bir fizikçi, fizikli bir, bir astronom, astronom, bir sosyolog, sosyal işlerle ilgili ayetleri tefsir eden galiba e, diyen kişiler Başkanı böyle bir şeye kalkıştı çıktım mı çıkmadım bilmiyorum. <gülüyor> 463 tane şeye tefsir koymuşlar. Bittir böyle bir şeye bakacaklar bilmiyorum. Biz büyük gözünü Heh. Biz yok yüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar yani kafirleri işte bunun ayetlerinden yüz çevirmişler. Yani bunlara bakmışlar bile, hiç üstünü bile dönmet. O kudreti görememişler. Her şey tesadüfe bağlamışlar. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratan odur. Ve bütün bunlar kendi dairesi içinde yüzmekte devletmektedirler. Daha göre gördüğüm Gahsun suresinde bunlar daha açık olarak da, ve her şey bir zamanda zamana göre veriyor. Niye mesela güneş ya da her sene aynı, aynı dünleme geliyor. Dü, güneş şimdi değişmiyor. Dünyanın devleti değişmiyor. Neye değişiyor. Hepsi belli bir zaman, belli zaman zamanda yapıyorlar. zamanları belli. Yapıyorlar. Biz senden evvel de hiçbir beşere, beşer insan demek. Hiçbir insana dünyada ebedilik, sonsuzluk vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar bakim kalacaklar. burada da şöyle bu ayeti ceriyle Hazreti Peygamber'in ölümünü isteyen ve bu surette şematet etmeye, yani kabuğu güluti çıkartmayan yani etrafı belbeliye vermeyen vermeye çalışan heveslenen kafirler hakkında nazir olmuştur. Onlar da işte Peygamber'e sen falan, sen hep e e e e sağlık kalacaksın yani. Peygamber de bir insan, o da zaten kendisi söylüyor, ben de sizden, sizden gibi kardeşlerim. Ben de doğdum, yaşayayım, yasurayım, ben de bir zaman gelip gideceğim. Ama buna vahiy geliyor, sizden farkın benim o, buna vahiy geliyor. Her can ölümü tadıcıdır bu tabutların üstüne koyulur. Her can ölümün ölüm tadıcı direkten. İbret. Her can tadıcıdır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Sana şer verir. Ya bana niye şer verin? Herkesi bilmez zenginlik beni. Bana niye böyle verdin? Sen onu hesap mı soruyorsun ya? Yaratılma, rızkını verme, şey böyle. Eğer o şehre iş şey yaparsan, katlanırsan, bunun da o sana bir imtihandır. Şimdi her şehirde bir hayır da vardır aslında. Yani size işte o şehri şehriye kabul etmek lazım. O şehirde bir hayır da vardır. Evet yaptığın kiren kaçtı yolda kendini öldü işte. <gülüyor> Sen kurtulabilir öldü. Kiren kaçtı hayır etmek lazım. Lütfen ben eee Eskişehir'de hava meydanında çalışıyorum bu kış. E, sabah çok erkenden gidiyorum hava meydanına. Kar. Ta bak işte tarafından bir atı beleoz bir de kandış yani, geliyor. Ben de bu indim şöyle ama paramotor oca basıyor şu filaha. Elimde kapıyorum kapı açılı kapandı ben yerdeyim. Böyle gidiyorum. Elimden soğuktan dondu. Buz gültü ama elin kadar. Şimdi ne gittik neyse. Tren de sekiz kalkacak. Ya, 5 dakika zaman var. Koşuyorum yerine kayga, Düşüyorum kalkıyorum falan. Yani, tamam ya sirk yiyeceği kadar şey edeceğim. Saat destekide. Yük 10-16 falan var. Bir dakika bak tren kalkmasına. Kalkamıyorum. Orada bir yaşlı adamcağız geldi dur falan, dur evladın, dur falan diye. Dur, hakim bir ses. yok. Ne diyor? Amca işte tren kırıyor. Dur evladın, dur. Adını yapalım, biz adını kadar tren sesini duydum. Tren gitti. Bak tren ne karşı var? Evladın dedi. Bak bir, bir tren gider, bir tren gelir. Bir, bir kadir giderse yani bir kadir daha gelmezse de. Bu benim kulağıma, ne oldu? Niye acı edeceksin ki? Oca işi şiş, şiş, şiştikten karıştırdığı bir yap <gülüyor> ya. Geldi, tedbirini al, beş erken çık. Ya, o var yani. Burada öyle şeye bakın. Her heyecan bir, bir sürü imdian olarak hayır ile, de ile yedi, Ben onu şehir diye kabul ettim. Ben dedim tren bir saat sonra Çünkü bütün şey meydan gitti, Bakın gövdelerini döneye göre, bir sıra söyledik için, ben birkaç kaç yıkmış yapalım bir hayır var. Koşsaydın ya bu buzda ayağım kayacaktı, bir el var altında kalacaktı, o çünkü bizim buzda değil, terafik kaldı. Etin verilen inanmalar da yok derim. Böyledir, şehirde şehir ortadan kabul etmek lazım. Aklında mutlaka hayır çünkü o bizim şehrimize çalışmaz, o bizim hayırımıza çalışır. Buna Buna iman etmek lazım. İsmin gibi, isminizi belki şaşırırız ama e, onu şaşırmamak benim bir şey adım değişmiştir. İçinde, şeye bakmam için. Hep, e, bunun sonunda bir şey vardır muhakkak. Onlar bakana, deniyoruz, nihayet yine ancak bize döndüreceksiniz. Oradan geldik, böyle bir sultan da geldiği zaman Karşılığın nereden geliyor, nereye gidiyorsun, Allah'tan gelin, haber Allah biliriz. Şu bak. Şimdi burada gene uzun bir şey var. Okuyorum bunu, çünkü ibret alacak bir şey. İmam Gazali'nin İhya Ulumundan İktisar yani alınan cümle cümle alınan parça alınan ve ile yazdığımız ve İkaz Us İsmi'nin Ceddül Ullah İl Baya Beri mesela tercümesi ve şerhi bize nakletmiş şu satırlar. Ya demek. Evet. tire. Evet. D. Evet. Aralık ve evet. la, la. Tire. Evet. il, Balya. Evet. Bu iyi gazılmış da basıp basmadığını bilmiyorum. Peki, teşekkür ederim. Bazı insanlar ölümün hakikatine dair yanlış zanlara kapıl